وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد Muhterem Kardeşler Bugün size Zihnimde tasarladığım <gülüyor> Mözu İslam'da Cihat Onun Mevkii Ve Fazileti Üzerine Olacaktır Aslında Sizlere Zekat İslam fıkında Zekat Mözusunu işlemeyi düşünüyordum. Lakin bunun biraz ağırlığını düşünerek bir dahaki dersime tehir etmeyi uygun buldum. Bu mövzuyu seçmemin iki tane ana sebebi vardır. Birincisi bazı arkadaşlarımız diyorlar ki derslerde çoğunlukla tevhid hakaidle ilgili meseleler işleniyor. Ama ameli mevzulara dair fazla bir şeyler işlenmiyor. Halbuki buna da bizim ihtiyaçlarımız var. İşte bu sebebe binaen, bu ameli mevzulardan belki onların en üstün derecesinde olan mevzulardan bir tanesi de, İslam'da cihat ve onun fazileti ve merkezi. İkinci sebep ise, hadis kitaplarını karıştırırken, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin, Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayet etmiş olduğu bir hadiste, من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو أو تحدث نفسه بغزو مات ميت على ميتة جاهلية أو مات على شعبة من نفاق نفاق طابري إمام أحمد المسند مات على ميتة جاهلية طابريسة Müslim'de civayet olunmuştur. İşte ikinci sebep bu hadis oldu. Çünkü eğer hadisin lafzına, manasına dikkat ederseniz göreceksiniz ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu hadiste kim ki gaza etmeden cihat etmeden veya kendi nefsine cihadı gaza etmeyi tahaddüs etmezse, anlatmazsa ve o şekilde ölürse, bir rivayette nifak şubelerinden bir nifak üzerine ölür, diğer bir rivayette ise cahiliye ölümüyle ölür buyurmaktadır. Biz eğer bunu yapamıyorsak, en azından bunu anlatmak, nefsimize bunu anlatmak niyetlerimizi bu mevcuda bu meyanda bu yönde tosi etmek hedef ve gayesiyle bu mevzuyu size seçmiş bulunmuş bulundum bir de etrafta bazı tenkidi çok seven insanlar işte bu cemaat Cihattan haberi yok, cihadın ne olduğunu bilmiyor, cihadla uğraşmıyor, sadece tevhidi meselelerden anlıyor gibi sözler gelmekte. İşte bizim aleyhimize matuf bu gibi sözleri kapatmak, tet çekmek için yine bu mevzuyu seçmeyi uygun buldum. Cihad Lugavi tarif Bir de istilahi tarifi var Fıkıh sünnede Seyyid Sabık Cihad bahsinde Cihada şöyle bir giriş yapmış El cihadu ma'huzun minel cuhd Cihad Cuhden Gayret Gayretten alınmıştır Vohuva taqatu el meşakka. Bu da insanın taqatı ve meşakatı, meşakat çekmesi. yukal <gülüyor> dinler ki, cahede yücahidu <gülüyor> cihaden ve mujahedaten. İda belğa el meşak ve istafrğa uşağı ve bezle taqatı. Meşakatim sonuna erirse ve bütün gücünü sarf edip bitirirse ve takatının son haddini, son gayretine kadar uğraşırsa, gayret sarf ederse, işte ona cahede, cihad etti, yücahidu cihat ediyor. Mastarı cihad-u mucahede cihad etmek. evet, bunun şer'i manası, yani biliyorsunuz ilimlere bir dil olarak bakma yönü var, dilden, Arapça dili. Bir de fıkhi yönünden, çünkü cihat konusu fıkhi yönüyle alakalı bir mevzudur. Fıkhi istilahı, yani şer'i yönü olarak bunun manası o huwa bezl ve tahammul el meshaka gayret sarfetmede çaba göstermek ve tahammul el meshaka meshaka üstüne almak alarak si mukabala ti mukatale el ve el kafirleri ve düşmanları savaşta cühdün en son gayretini ve meşakkatı üzerine alarak sarf ederek onlarla mukatele etmek. <tansız> Hatta yekunu eddínu kulluhu lillah, ta ki yeryüzünde din Allah'ın oluncaya kadar. Veya <tansız> litekune kelimetullahi hiyel ulyâh bütün sözler ve kelimeler arasında Allah'ın sözü en yüce, en yükseklerde oluncaya kadar savaşmak. Bunun şer'i manası budur. Cihat başka manalara da itlak olunmuştur. Hafız İbn Hacer Fethülbari kitabının altın cildinin üçüncü sayfasında buyururlar ki Ve yutlaku eydan ala mücahedetin nefsi ve şeytani ve fısak. Aynı şekilde cihat, nefisle mucahade, şeytan ile mucahade ve fısaklarla mucahade ile gibi manalara iplak olunur. Feamma mucahadatu'n-nefs nefis mucahadesine gelince bu da faala taallumi umur din summa ala'l-amali biha. Dini emirleri öğrenmek ve sonra onunla amel etmek, summa ala ta'limiha sonra onunla öğretmek üzerinedir. Nefisle mücahede. Burada aklıma gelen bir mulahaza var. Sofiler kendilerini cihattan geri çekmek, uzaklaşmak cihat işiyle uğraşmamak için bir hadis uydurma veya çok zayıf bazılarına göre bir hadise amellerini isnat ederler. O da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bir savaştan döndükten sonra ''Raca'na minel cihadil asgar ilel cihadil ekbar'' demiş. ''Kalu ya Rasulallah, ve ma cihadil ekbar'' "Kâl, mücahade tu nefs, av cihadu Biz küçük cihattan büyük cihada dönüyoruz. Dediler ki, ya asrullah, büyük cihat nedir? Buyurdular ki, nefis cihadı, nefisle mücadele etmek. Onun için bu taifeler, bu hadise dayanarak ömür boyunca nefisle mücadele mücahede edenler. Katıyen cihada gitmeyi, İslam'ın şehbal açmasını teşitli küffar memleketleri fethetmeye katiyen e, tevessül etmezler. Bu işler meşgul olmazlar. Diyorlar ki bu küçük cihat halbuki bizim cihadımız bundan daha büyük bir cihat. Evet. Biz onlar gibi nefse büyük diğer cihada küçük cihat diye bir isim koymuyoruz. Ancak cihadı az önce Hafız'ın, yani i̇bn Hacer'in nefis şeytanı fısrak fasıklarla cihat etmek gibi bir cihat ayrımına gidebiliriz. Bu da hiçbir zaman kafirlerle cihat etmek Allah'ın dini hakim oluncaya kadar kıtal dediğimiz savaşmak bu katiyen onlardan küçük olamaz bilakis bu kuva kımmatu'l islam İslamın kımmesi son vardığı doruk noktasıdır evet ve <gülüyor> amma mucahadetu'ş şeytan şeytanla mucahade cem etmeye girince feala da'i ma yati bihi min eş onun getirdiği şüpheleri defetmek uma yuzeynihu mine'ş-şehavat insana güzelleştirdiği, tezdin ettiği şehvetlerden de onu defetmek. Bu da şeytanın mücadelesi. O amma mücahadetu'l-fusak. Fasık insanların mücadelesine gelince, felyadu, thumma'l-lisanu, El ile onu o maasiyetten ayırmak, menetmek, sonra dille, bunu da güç getirmiyorsa kalple olmakta Cihadın İslam'da ilk meşru kılınması veya cihad edilmeye izin verilmesi. Müslümanlar 13 sene Mekke'de bir sürü eziyetler, meşakkatler, dinlen yaşamalarda zorluklar, mallarının zayi, canlarının zayi olmasını çektikten sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Emri ile bu mübarek insanlar Medine'ye hicret ederler. Medine'ye hicret edildikten sonra kendilerine Mekke'deki evlerinin mallarının zayi olunduğunu, ailelerine tecavüz edilmeye edildiğini haberini alınca Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme cihat etme, iç etmek için savaşmak için izin isterler. Fakat Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ta Allah'tan izin ve emir gelinceye kadar bu mevzuda onlara sabır terkil eder. Ve hicretin ikinci senesinde farz olmuş fakat bundan önce o hadiseden sonra bir müddet sonra buna müsaade edilmiş allah Teala tarafından şu ayet-i kerime iniyor. Estaizu billah. Udine lillezine yukatilune bi ennehum zulimu Ve innallâhe alâ nasrihim kadir Zulmedik edildikleri yüzünden savaş, savaş etmek isteyenlere izin verildi. Muhakkak ki Allah onların savaşta Onlara galip getirmeye güç sahibidir. Elline okrijumindi yarihim bir <gülüyor> gayri hak, haksız yere vatanlarından, memleketlerinden çıkarılan insanlar illa ayyakulu Rabbun Allah. Bu insanlar sadece ve sadece Rabbimiz Allah'tır dedikleri yüzünden vatanlarından, memleketlerinden çıkarmışlardı. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض insanları bazılarının bazısuyla defetmesi olmasaydı lehuddimet savam'a ve bi'un ve ve salavat ve mesacit yzikru fi ismullahı ibadet haneler satış yerleri namaz ve Allah'ın çok çok zikrolunduğu mescitler dim olurdu yıkılırdı varanın <gülüyor> suyan soanın Allahımen yansurhu inallah ka y aziz muhakka ki Allah'ın dinine yardım edene Allah' da yardım edecektir Allah güçlü ve azizdir Ellezîne onlar <gülüyor> ki şu ayete çok dikkat edelim Ellezîne İmetken Nahum fil art onlar ki biz ne zaman yeryüzünde temkin edersek Onlara onlara yaşama ve bir yer imkanı tayin ve temkin edersek ne yaparlar? Ekamus sala. Namazlarını dos doğruca ederler. Ve atu'uz zeka. Zekatı da yerine getirirler. Ve emaru bil Arkadan insanlara iyiliği emrederler. Ve nehu ani'l munkar. Kötülükten neh nehyederler. Ve lillahi umur. Bütün işlerin son varacağı yer Allah'adır. Hac suresi 36. ayetten 41. ayete kadar. 39. ayetten evet 41. ayete kadar. İşte bu ayeti kerime ile, kerime ile ilk olarak İslam'da savaşma, cihad etme izin verilmiş. Ve arkadan biliyorsunuz Bedir savaşı olmuştu. Evet, cihadın vücubiyetine dair Kur'an-ı Kerim'den deliller. Hicretin ikinci senesinde Allah kitalı bu ümmete farz kıldı. Şu ayet-i kerime ile cihad etmek ve savaşmak vacip oldu. Kâle Allah-u Teala fi muhkemi kitâbi Estaizu Kutibe aleykumul kitalu ve huve kurhullekum. Muhakkak ki size savaşmak farz kılındı. Siz onu kerih görseniz bile. O size kötü bir ağır, kötü bir iş, ağır bir iş, sizin hoşuna gitme gitmeyen bir iş olsa bile. Ve aşa emtekrehu şey'an ve huve hayru lekum. Olur ki siz bir şeyi hoş görmezsiniz keri görürsünüz fakat netice bakımından o sizin için daha hayırlı olur. Vasa en tuhibbu şeyen ve huve Olur ki sizin hoşunuza giden, sevdiğiniz bir şey vardır ama netice itibarıyla o sizin için şerdir, hayırsızdır. Vallahu ya'lemu ve entum la ta'lemun. Allah bilir sizse bilemezsiniz. Bakara suresinin 2-216. ayetiyle bir de Tövbe suresinde 29. ayet-i kerime de eklenirse müminlere bu ayet-i kerimelerle cihad etmek, savaş etmek farz olmuştur. Allahu Teala şöyle buyuruyor. Estaizu billah. قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزيه عن يد وهم صاغرون الله واخرت gunune iman etmeyen Allah'ın ve onu Resul'ün haram, haram ettiği şeyleri haram etmeyen, hak olan İslam diniyle din edinmeyen, ehli kitaptan olan insanlarla savaşınız, harp ediniz. Ta ki onlar küçülmüş, alçalmış olarak elleriyle sizlere cizge ödeyinceye kadar onlarla savaşın. İşte bu gibi ayet-i kerimelerle cihadın müminlere farz olduğunu anlıyoruz. Cihad müminlere farz-ı kifayedir. Yani bazı Müslümanlar bu farzı yerine getirlerse, onlarla düşman defolunursa, diğer Müslümanlara ihtiyaç kalmazsa, diğerlerinden farziyet düşmüş olur. Bununla ilgili Kur'an-ı Kerim'de şu ayet-i kerimeler ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in de geleceği olan hadiste aydınlaş, aydınlanmış olur. Yine allahu Teala Kur'an-ı Kerim'inde قال-ı Teala وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَ لِيَتَّفَقَّهُ فِي الدِّينِ ve linziru kavmhum iza racu ilehim laallehum yahzarun Evet. Müminlerin tamamı, bütünü infar etmeleri, savaşa çıkmaları gerekli değildir. Felavla neferen min kulli firqatin Her fırkadan bölükten bir bir nefer onlar min kulli firqati minhum Onlardan her bir taife, bütün fırkadan onlardan her bir taife bir neferi dinde fıkıh, onları tesekü etmek için, dini öğretmek için gönderirse ve onları kendi bulunduğu kavmi kavmini korkutursa, belki umulur ki onlar bundan hazır ederler. Bu şekilde olursa bu kafirdir ayet ile farz kifaye olduğunu anlamış oluyoruz. Bu ayete yine töbe suresinin 122. ayeti. Bir de şu ayet-i kerime çok dikkatimizi çeker. La yastavi'l qa'idun min'l mu'minin gayru ulil zarar. <gülüyor> gayru ulil darar ve'l mucahidun fi sabilillah bi amwalihim ve anfusihim. Hiçbir zaman müminlerden oturanlarla Zarar görmüş hasta olan kimseler hariç oturanlarla Allah yolunda bi emvalihim ve enfusihim mallarıyla ve nefislerle savaşanlar katiyen musabi değillerdir. Burada dikkat ederseniz Allah malı nefisten önce saymıştır. Önce malla cihat arkadan nefisle cihat. Alimler bunun tefsirinde diyorlar ki Allah'ın önce malı zikretmesi, arkadan nefisi zikretmesinin bir hikmeti vardır. O da malını veremeyen bir insan, malını bu yolda sarf etmeyen bir insan hiçbir zaman kendi nefsini bu uğurda feda edemeyecektir. Onun için Allah önce maldan başlamış, ondan sonra nefsi zikretmiştir. Evet. Tefaddal Allahu al-mujahidin bi amwalihim wa anfusihim al-qa'idin Allah mallarıyla ve nefisleriyle mücahede eden, savaşan mucahitleri oturanlara, müminlerden oturan kimselere bir derece ile yükseltti. Kullahu wa'ada husna Allah hepsine iyilikler vaadetti. Tercih etti Allah mucahitleri al-kaidîn ecirle azîme. Fakat Allah mucahitleri oturanlar oturanlara mukabil onları büyük ecirle bir ecirle tercih etti, üstün kıldığı fasiletli kıldı. Nisâ suresinin 65. ayet-i kerimede dikkat edilmiştir. İşte bu ayet-i kerimede anlaşılıyor ki Müminlerin bir kısmının mucahit olması, cihad etmesiyle bazısında oturup cihad etmemesi, onlara ihtiyaç duyulmaması, farzı, kifayet olduğu anlaşılır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu konuda birkaç rivayeti var. Ancak ben size Ebu Said'in Hudri rivayetini ihtiyar ettim. An Ebi Said'in Hudri radıyallahu anh. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى بني لحيان من هذيل. هذيل kabilesinden Beni Lahyan oğullarına insanlar gönderdi savaş etmek için. Fakale buyurdular ki Leyen ba'it Leyen ba'it min kulli rajuleyn ahadihuma her iki adamdan bir tane gönderilsin, buyurmuştur. Vel ecrü beynehuma, ecir ikisi arasındadır. Bu rivayet Müslüm'ün rivayeti. Seyyid Sabık Fıkhı Sünnenin 2. cildin 622. sayfasında diyor ki, la اِلِئَنَّهُ لَا وُجِبَ عَلَى الْكُلِّ لَفَسَدَتْ مَسَالِحُ النَّاشِ الدُّنْيَوِيَّةً وجب الا yakum bi an illa Eğer herkese farz olunmuş olsaydı, insanların dünyevi bütün maslahatları ifsad olunurdu ve bu şekilde sadece bazıının bunu ikame etmesi vacip oldu. Cihadın farzı ayın olduğu yerler var. Yani Müslümanlardan her kişiye farzı ayın olduğu yerler var peki cihat ne zaman herkese farz-ı ayın olur ancak üç tane suret vardır ki cihat her Müslüman kimseye farz-ı ayın olmaktadır birincisi mükellef Müslüman bir kimse savaş saflarında savaş meydanında hazır olursa o halde o kişiye de farz ayin ayın olur. Mesela bir Müslüman topluyla beraber bulunurken birden kafirler Müslümanlara hücum etti. O arada o Müslüman herkese farz değildir diye, farz-ı kifayedir diye durmayacak. Orada ona da farzdır. Evet. Bu birinci suret. Bu konuda Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak Enfal Suresinin 45. ayet-i kerimesinde قال ya eyhellezine amenu ey iman edenler. İza laqitum fi'atan fasbutu. Eğer siz bir toplulukla karşılaşırsanız fasbutu sabit olunuz. Yani savaşınız onlarla. Yine başka bir ayet-i kerime de Enfal suresinin 15. ayet ayetinde ya eey halledevine ey iman edenler ida alaki tümevine kefer eğer siz kafir bir topluluğu topluluk olarak onlarla karşılaşırsanız seatuhumul edbar onlara karşı arkanızı çevirip kaçmayınız yani arkanızı çevirmeniz yani kaçmayınız buyurmaktadır İşte bu ayeti kerime ile ilk zikrettiğimiz surette o Müslüman kimseye de orada savaşması farzı ayındır. İkincisi, düşman, Müslümanların bulunduğu bir yerde, ikame ettiği bir yerde veya bir beldede Müslümanlara bir hücum, bir saldırı olursa, kafirler oraya gelirlerse, o zaman Müslümanların o beldeyi kurtarmak için o kâfirleri oradan çıkarmak için hepsinin savaşması o zaman farz-ı olmakta. Hepisine savaş müteayyindir. Tövbe suresinin 102. ayet-i kerimede Cenab-ı Hak قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين Ey iman edenler Kafirlerden size yakın olanlar yani size gelenlere onlarla mukatele ediniz. ayeti kelimesiyle kerimesiyle sabit olmuştur. Üçüncü suret ise Müslümanların imamı mükellef olan Müslümanlardan birisine savaşa çıkmasını emrederse ona o zaman farz olur imamın emrine icabet etmesi gerekir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İbn Abbas'ın rivayet etmiş olduğu hadis-i şerifte Ali İbn Abbas'ın radıyallahu anhu an-Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal "La hicrete ba'de'l-fethi." Fetihten sonra artık hicret yoktur. Yani fetih fetih'ten sonra artık yani Mekke fethedildikten sonra artık sizlerin Oraya buraya hicret etmesi yoktur. Tabii ki buradaki kastedilen hicret aynı Müslümanların Mekke'den Medine'ye yapmış olduğu hicret gibi. Fakat şu an bizler Müslümanlığı yaşamadığımız, bize müsaade edilmediği bir yerde kalkıp daha ehvan İslamiyet'in daha serbest yaşandığı bir yerde oraya hicret yine fazdır Bu nefs edilmemiştir. Bu ittifakla kabul edilmiş. Velakin <gülüyor> cihadun ve niyet Ama cihad ve niyet vardır. Çünkü o zamanlar Müslümanlar kalabalık oldu. Artık cihad var. Kafirlere karşı cihad etme, ona niyet etme var. Cihattan kaçmak ve bir yere hicret etmek yok. Bu firardır. Bu icret değildir. Evet. Ama Müslümanların devamlı zafta bulunduğu, kafirlerin çok olduğu, dinlerini rahat yaşayamadığı, hüküm onların olduğu beldelerde eğer İslamiyet rahat yaşanmıyorsa daha evvel olan olan beldelere hicret edilmesi bu caizdir. Tabi orada insan emril maruf nehyanil mukar yapacak davasını yaşayacak ancak izin verilmediği, men edildiği, çeşitli eziyetlere maruz kalındığı zaman hicrete müsaade edilir. Bunun aksi firar sayılmaktadır. Evet. Bu hadisi muhar rivayet diyor. Hadisin sonunda cihat ve niyet niyet vardır. وَاِدَسْتُمْ فِرْتُمْ فَنْفِرُوا eğer sizler cihada çağrılırsanız, yani imamınız tarafından cihada çağrılırsanız, fenferu o zaman cihada çıkınır. Evet. Bu meyanda Kur'an-ı Kerim'de Tövbe Suresinin 300, 38. ayet kelimesinde bir ayet-i kerime var. Ya eyyuhellezine amenu. Dikkat edin. Bu ayet kerime hakikaten ictimam gösterilecek bir ayet-i Ey iman edenler! ma lekum اِذَا قِيلَ لَكُمْ فِي رُو ف۪ي Size savaşa çıkın, savaş edin, haydi savaşa gidelim denildiği zaman اِسَّا قَلْتُمْ اِلَغْ اَرْضُ Yeryüzüne ayaklarınızla yapışıp kaldınız hareketten dur oldunuz. Araditu bil hayatid Dünya, min al-akhirah. Siz ahiret hayatına mukabil dünya hayatına razı oldunuz. Sema metaul hayatid Dünya, fil al-akhirati illa qalil. Halbuki dünya hayatı ahiret hayatına şuradaki olan şeylere mukabil ondaki meta, eğlence her şey çok azdır, yersizdir. Evet, bu ayet-i kerime ile anlaşılıyor ki bir imam Müslümanları cihada çağırdığı zaman üçüncü suret bu oluyor herkesin cihada koşması farz-ı ayındır böylelikle cihadın farz-ı ayın olan yerlerini görmüş olduk peki İslam cihadıyla hangi insanlar kimler mükelleftir Müslüman erkek, akil Buluğ çağına ermiş, sıhhatlı, cihattan dönünceye kadar kendisine ve ehline yetecek kadar masraf masrafı olan bulunan Müslümandır. Bu gibi kimseler cihattan mükelleftirler. Böylelikle bu kayıttan ancak kafir veya kadın, sabi, mecnun, deli kimse, ağır hasta gibi Kimseler çıkar. Yani bunlar cihatla mükellef değillerdir. Ancak kadınların hastalara hizmet için mümarrı dediğimiz hemşire vazifesini gören, cihatta onlara yardım edecek bu gibi kadınların gitmesinde bir beis yoktur, meşrudur. Nitekim hadislerde mübarit olmuştur. Burada bu mevzuda size nasları vermek uzun olacağından dolayı, Size bazı ayet-i kerimelere ve hadislere müracaatla bu meseleyi iktifa ettiriyorum. Ayet-i kerimelerden Tövbe Suresi 91, Fetih Suresi 17, Nisan Suresi 32, Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi'nin cihad bahsine bakabilirsiniz. Ahmet'te de kadınların cihadını Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize de cihad yok mu geldiklerin sorup geldiklerinde onlara sizin cihadınız haç ve ömredir diye buyurmuştur Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bir de cihad meselesinde annenin, babanın yani valideyinin bir de borç sahibinin izin, izin meselesi var. Yani borçlu bulunduğunuz kimse anne babanız, sizi koruyan kimse evet Bunlar da sadece mutatavvi' nafile olan, fatavu olan cihatta izin almak vardır. Ancak farz olan cihatta bunlardan izin alma yoktur. Farz olan cihatta imam çağırdı zaman bunlardan izin alma yoktur. Sadece ve sadece Nafile. Yani Müslümanlar diyelim çeşitli fetihlerde bulunuyor, bulunuyorlar. E herkesin oraya gidilmesi farz değildir. Onlar o vaziyeti görüyorlar. Bir bakıma nafile yerine de geçiyor. İşte bu gibi cihatta cihada gitmek için anne babadan izin almak borç sahibinden izin almak gerekli. Bu mevzuya Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, Venesey'deki cihat Baksine bakabilirsiniz. Savaşta kafirlerden, müşriklerden yardım meselesi. Bu mevzu, alimleri çok tartışmalara sevk etmiş, çeşitli ihtilaflar zul etmiş. Ve biz bu mevzuyu şu şekilde toparlayabiliriz. Fasık ve münafık olan kimselerden savaşta yardım istenmesi caiz görülmüştür. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, münafıkları cihatta kullanmış, fasık olanları da cihatta kullanmıştır. Ama kafirleri ve müşrikleri cihatta onlara, onlardan yardım dilemek, yardım istemek meselesinde İmam Ahmet ve İmam Malik bunu kat'i surette caiz görmemiştir. Evet. Bu mevzude Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Müslümin rivayet etmiş olduğu hadise dayanılmaktadır. La yüste'anu bi müşrikim. Müşrik müşri savaşta yardım olarak istenilmez yani kullanılmaz İmam İmam Ebu Hanife ise kafirleri ve müşrikleri savaşta kullanmanın caiz olduğunu görmüş görüşüne gitmiş İmam Şafii Rahimullah ise Müslümanlar az müşrikler çok İslam hakkında güzel düşünceye sahip bu şekilde caizdir diyorlar. Sahih olan bu mevzuda görüş müşriklerin ve kafirlerin savaşta yardım olarak kullanılmaması yani caiz olmaması. Ancak zarret icap ederse zarret durumu olursa kullanılmaları caiz olur. Bu iki tarafta gelen hadisleri e, telif etme yoluna giden Şeyh Sıddık Hasan Han el-Koneci el-ibretu bimâ ca'e ja fil-gazvi ve-şehadeti l kitabın 19. sayfasında bu şekilde bir telfik cem yapar. Yani zarri, zarret icab ederse onlar kullanılır. Zarret olmadığı takdirde kullanmaları kat'i surette caiz değildir. Evet bu müzde da bu şekilde bir tercih yapmış olundu. Bir de savaşta davet meselesi. Müslümanlar kafirlerle savaş yapacak. Davet meselesi var. Yani Müslümanlar onlarla savaşmadan önce üç şeyden birisine üç şeyden birisine onları çağırmaları gerekir. Birincisi İslam. Kelime-i şahadeti La ilahe illallah Muhammedun Resulullah kelimesini söylerlerse onlardan teberri edilir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Görüyorsunuz, Müslüm'ün rivayetmiş olduğu hadiste ki Ustamet ibn Zeyd bunu kendisi rivayet eder. Bir müşrik, La ilahe illallah dediği halde, Ustamet ibn-i Zeyd kılıncını kaldırarak onu öldürmüştü. Bu haberi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme getirdiler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Üsame tübni zeydi çağırdı. Dedi ki E kateltahu ve huve la ilahe illallah E kateltahu ve huve la ilahe illallah E kateltahu ve huve la ilahe illallah o La İlahe İllallah dediği halde sen onu öldürdün mü? O La İlahe İllallah dediği halde sen onu öldürdün mü? O La İlahe İllallah dediği halde sen onu öldürdün mü? Üsamed Zeyt Zeyd dedi ki Ya Resulallah o bunu korkusundan söylemişti. O bir tevilde bulunmuştu. Fakat Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onun bu tevilini bu yorumunu kabul etmeyerek arkadan eşkakta kalbehu eşkakta kalbehu eşkakta kalbehu buyurdular sen onun kalbini açıp yarı baktın mı sen onun kalbini açıp yarı baktın mı sen onun kalbini açıp yarı baktın mı buyurdular ve Hüsametü'nüzeyt Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu sözlerinden öyle tesirlendi ki sağ o gün Müslüman olmayı temenni etmişti. Ondan daha önce Müslüman değil, o gün Müslüman olmayı temenni etmişti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri kendisine o kadar ağır gelmişti. Bunun içindir ki, ilk olarak onları İslam'a çağırma var. İkincisi ise cizge. Cizge vermeleri. Az önce yukarıda size cihadın vücubiyetine farzına dair ikinci ayet okumuştum tövbe süresinde o ayeti kerimede ta elleriyle küçülmüş alçalmış olarak cizye verinceye kadar onlarla harbezin edin demişti ayet kerimede bu ayeti kerimeyle ile anlaşılıyor ki eğer islamiyeti kabul etmiyorlarsa etmezlerse yani Allah'ı Allah tanımazlarsa peygamberi peygamber tanımazlarsa ahiret gününe iman etmezlerse Allah'ın peygamberin haram kıldığı şeyleri haram kılmazlarsa hak olan dini dinle din edilmezlerse o zaman cizgeyi verinceye kadar onlarla harp edilmesini Cenab-ı Hak emrediyor. İkinci olarak cizge. Bu İslam tarihinde çok görülmüş. Çeşitli Emevi Abbasi Devleti'nde, Osmanlı Devleti'nde bir sürü ehli kitaptan olan insanlar Müslümanların ra'iyeti muhafazası altında yaşamışlar. Her sene Müslümanlara cizye belli bir miktar para ödemişler ve onların kalları malları, her şeyi muhafaza edilmiş, dinleri rahatça yaşanmaları serbest kılınmıştır. İslama girmeleri kat'i surete mecbur edilmemiştir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak La ikrahe fiddin Dinde zorlama yoktur. Onları İslam dinine girme zorlama yoktur. Ama bir insan İslamiyeti kabul ettikten sonra İslam'ın bütün emir ve nehylerini kabul etmiş o zaman zorlama vardır. Ama İslam'a girmelerine zorlama yoktur. Çünkü hat". Evet ...kattebeynel rujdu minel gay... ...batıldan, gaydan... ...hak açıklanmıştır... ...artık onları zorla... ...İslam'a zorlama yoktur... ...İslam'ı kabul eden girer, kabul etmeyen girmez... ...fe men şa'a fel yagfur... ...ve men şa'a fel yukmin... ...isteyen iman etsin... ...isteyen he, kafir olsun, iman etmesin... ...zorlama yok... ...fakat cizye vermeleri kahır... ...onları kahretmek... ...İslam'ın azizliğini göstermek... ...için cizye vermeleri gerekir. Üçüncüsü ise eğer cizyeyi kabul etmezlerse onlarla ta din Allah'ın oluncaya kadar, hatta yakın edin Eğer İslamiyet'in daveti ulaştıysa savaştan önce onlara onları İslam'a çağırmak vacip değildir. Müstehap. Vacip sayılmaz. Çünkü İslam onlara davet ulaşmış, İslam'ın ne olduğunu öğrenmişler, duymuşlar fakat kabul etmiyorlar. Bunlara yeniden söylemenin faydası yok. Ama eğer davet ulaşmamışsa, İslam daveti o topluluğa ulaşmamışsa hitalden, savaştan önce onlara İslam'ın davetini İslam'ın davetini öğretmek, anlatmak, tebliğ etmek farzdır, vaciptir. Evet. Bu Cumhur'un görüşü. Alimlerden bir topluluk ise mutlak olarak vaciptir demiş. Yani ister daha önce onlara İslam etin tebliğe ulaşsın, isterse ulaşmamız olsun. Mutlak olarak Kital'den, savaştan önce onlara İslamiyet'i tebliğ etmek vaciptir, mutlak olarak. Üçüncü alimlerden, üçüncü kısım, üçüncü yani görüş, alimlerden bir taifede mutlak olarak vacip değildir demişler. İster, ister onlara İslamiyet ulaşsın, isterse ulaşmasın. Savaşa niyet edildiği zaman savaş edileceği zaman hemen savaş edilir. Davet, davet etme yok. Ya en sonunda cizye verirler ya da sonuna kadar Allah'ın dini olur. İslam'ı davet etme çağırma yoktur. Görüşünü savunmuşlar. Burada sahi olan Cumhur'un görüşüdür. Dikkat ederseniz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerinde bu tatbikat uygulanmıştır. Evet bu tatbikat uygulanmıştır. İki yönlü hadisler geldiğinden dolayı cumhur alimler bu şekilde bir terfik yapmışlar. Yani eğer davet ulaştıysa yeniden davet gerek yoktur. Ulaşmamışsa hüccet ikam edilmemiştir. Dolayısıyla onlara İslam'ın daveti tebliğ edilir. Ondan sonra kabul etmezlerse cizye vermeleri, vermezlerse arkadan savaş açılır. Bu tertib üzerine gidilir. Evet. Buraya kadar muhterem kardeşler İslam'da cihadın ahkamını, hükümlerini, onunla müteallik olan çeşitli meselelerini görmüş olduk. Aslında bu size arz ettiğim şeyler cihad hakkında yeterli şeyler değildir. Cihad konusu çok geniş bir mevzu, bir konudur. Çok meseleleri olan, teferruatı olan bir meseledir. Ancak ben size ana esasları, bazı temel olan meseleleri getirmeye çalıştım. Mevzunun ikinci kısmı ise cihadın mevkii ve fazileti ve ona teşviki üzerinedir. Cihad İslam'da ibadetleri nazara itibar alırsanız ibadetlerde başlarda gelen en büyük bir ibadet sayılmaktadır. Bütün milletler İslamdan daha önce bütün milletler gerek Yahudiler her ne kadar bunu Musa Aleyhisselam'a karşı istemişler arzu etmemişler. Kırk senet tur Sinada kalmalarına razı gelmişlerse bile onların dinde bile Hristiyanlıkta bile daha önceki dinlerde cihad Allah'ın bir emri, bir esası, bir kanunuydu. İnanmayan bir dine sahip olmayan bütün milletlerde, diğer milletlerde siyonizm, komünizma bütün sistemlerde bile onlarda savaş etme, mücadele etme kaidesi, inancı vardır. Ta Hazreti Adem'den insanoğlunun dünya gelişinden bu yana kadar devamlı küfürle iman cihad etmiş, mücadele etmiştir. Allah o cihad ehline Hizbullah, Cundullah Müminler gibi isimler vermiş, diğer orduysa orduya ise Cunduş Şeytan, Hizbu Şeytan ismini vermiştir. Şeytan orduları, Şeytanın grubu. <gülüyor> Cihad bir milleti kalkındıran, onların inançlarını, fikirlerini hürriyetlerini, mal, nefis, ır, vatan gibi bütün bunları korumaya en büyük vesile olmuştur. Allah'ın dinini tamamlamaya, tevhidin gerçekleşmesini sağlamak için en büyük vasıta olmuştur cihat. Bunun içindir ki cihad, cihadı İslam'da İslam onu çok önemli bir hadise, bir olay saymış ve ona büyük mevkiler vermiştir. Yukarıda okuduğumuz ayet-i kerimelerde görüldüğü gibi allahu Teala mücahede eden, cihat eden <gülüyor> insanlara büyük ecirler vaat etmiştir. Bu bakımdan Cihad düşüncesi, cihat fikri olmayan her millet helak olmaya, batmaya, yok olmaya mahkumdur. En azından her Müslüman bunu bunun vakti gelmediyse yani onların savaşması topluluk olarak hazırlık olarak Müsaeb bir duruma gelmediler, gelmedilerse en azından kendi nefislerinde, etrafında ki arkadaşlarına bu mevzuda tahdid etmesi, konuşması, bunun üstünlüğünü İslam'da ne kadar büyük bir şeref olduğunu anlatması her Müslümanın vazifesi olacaktır. İslam'da ruhbanlık yasaklanmıştır. La Rahbaniyete fil İslam. İslam'da ruhbanlığı yoktur. Halbuki az önce sofiler büyük cihadı cihada gitmeyi kabul etmeyerek ruhbanlığı kabul etmişlerdi. Yani tekkelere, zaviyelere, ibadet anlere kapanarak ölünceye kadar nefis cihadiyle mücadele etmeye kapanmışlardı. İslam ise bunu La Rahbaniyete fil İslam hadisiyle reddetmiştir. İslam'da kat'i surette ruhbanlık yoktur buyurmuştur. Buna mukabil Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadisi şerifinde bu ümmetin ruhbanlığı ruhbaniyet rahbene hadil bil umme el fi fisebillah buyurmuştur. Bu ümmetin ruhbanlığı Allah yolunda savaştır. Ona mukabil, onların ruhbanlığına mukabil, tam yüzde yüz birine zıt olan aksine Allah yolunda savaşmadır. Sen hakikaten bu mevzuda malını kelleni koltuğun altına almaya hazır isen, her tarafını arkada geriye Allah'a bırakarak her şeyle buna hazırsan esas sen İslam'da en büyük en büyük olan ruhbanlığı yaşamışsındır. Allah'a bu amelinle en büyük yaklaştığın amel olmuştur. Ruhbanlık Allah'a yaklaşma değil midir? Ruhbanlık Allah'a yaklaşımdır. Tekkeye, zaviye kapanan bir insanın siz Hangi gaye ile, hangi mana, maksat ile kapandığını sorduğunuz zaman size diyecektir ki ben buraya nefisle mücadele edip Allah'a daha yaklaşma, ona fazla ibadet etmek, ona yükselmek, ona ulaşmak için buraya kapandım diyecektir. İşte İslam da buna mukabil senin Allah'a yaklaşman için hani Fazlardan sonra insanı Allah'a en fazla yaklaştıran, onun gördüğü gözü, onun işittiği kulağı, hareket ettiği eli, yürüdüğü ayağı olmaya vesile olan en büyük amel, nafilerin başta gelen ameli cihattır. Allah'a en fazla insanları yaklaştıran amel budur. Bunun içindir ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem rahbânetu hâdil umme ev ruhbâniyetu hâdil umme el fi fîsebillâ buyurmuştur. Bu ümmetin ruhbanlığı Allah yolunda cihat etmedir buyurmuşlardır. Çünkü bunda malın Allah yoluna harcanması nefsin Allah yoluna feda olması vardır. Hangi insan İçimizde şu an dünya sevgisiyle müftela olmuş. Kalplerde Allah sevgisi olacağına dünya sevgisi yerleşmiş bizim gibi insanlar böyle bir şeye kendisini atabilir. Ancak dünya sevgisini bertaraf etmiş, kalbinde Allah sevgisini yerleştirmiş insanlar, İslam sevgisini yerleştirmiş insanlar... Bu uğurda ölmek isteyen insanlar ancak kendisini buna atabilir. Bugün Afganistan'da büyük bir İslam mücadelesi savaşı veriliyor. Kaç tane Müslüman oraya dışarıdan gitmiş? Bakarsanız onların mücadelesine ve mücadelesine mukabil komünizmaya karşı Ruslara karşı Müslümanlar devamlı az olmuş... Ve dışarıdan çok az sayıda müslümanlar gitmiş bugün istatistik istatistik hesaplar yapılıyor deniyorlar ki yeryüzünde müslümanlar bir milyar bir milyar müslüman addediliyor Peki bir müslüman bir bir milyar müslüman ad edilen bu müslümanlardan kaç tanesi böyle bir cihada gitmiş ve kendini terk etmiş. Bunun içindir ki böyle bir cihad için bu asırda bir sürü alim çeşitli eserler vermiş. Beşairul iman fi cihadil afgan. Afgan cihadında iman beşaretleri. Fırsatun vehebiyetun lil muslimîne fi cihadil afgan. Afgan cihadında Müslümanlar için altın bir fırsat. Gibi bir sürü eserler yazılmış. Çünkü bu cihad belki orada ileride Müslümanların kaderini değiştirecek Müslümanlar yeryüzünde bir İslam devletine hakim olmasına sebep olacak İslam nizamını kurmasına sebep olacak olan bu cihadı yerine getirmeleriyle Müslümanların orada toplanmaları, toplanmalarıyla ancak olabilir. İşte bunun içindir ki İslam'da bu cihadın mevkii hiçbir şeyle ölçülmez. Hiçbir şeyle baha biçilmez. Evet. Size ben sadece cihadın faziletiyle ilgili ve ona teşvik ettiren Kur'an'da bir iki ayeti kerime ile Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den Gelmiş bir iki hadisle bunun faziletini anlatmakla iktifa edeceğim. Çünkü size şu an burada otursam cevap ile ilgili olan bütün hadisleri buraya sersem kitaplardan inan bizim saatlerimizi alacaktır. O kadar bu mevzuya İslam emniyet ve değer vermiştir. Evet. Bu mevzuda Kur'an'da çok ayet-i kerimeler var. Ben size benim hoşuma giden, gitmiş olan ayet-i kerimeyi seçmiş bulunuyorum. Saf suresinde Cenab-ı Hak Ya eyyuhallezine amenu Hel edullukum ala ticara İman edenler Hel edullukum ala ticara Sizi kazançlı bir ticarete delalet edeyim mi? Göstereyim mi size? Tunciyikum min azabin elim Bu sizi acıklı ve elim olan bir azaptan kurtarır. O da neymiş? Tu'minune billahi ve resulih Siz Allah'a ve onun resulü olan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellema iman edersiniz ve cuahidun fi sebilillahi bi amwalikum ve anfusikum arkadan da mallarınızla canlarınızla Allah yolunda savaş edersiniz zalikum hayrul bu sizin için en hayırlı olan hayırlı olan bir ameldir in kuntum talemun Ah eğer siz bunu bilirseniz. Siz bunun ne kadar hayırlı bir amel olduğunu bilirseniz evet arkadan da bakın size vereceği mükafatlara bakın. Yağfir lekum bekum, Sizin günahlarınız affeder. Günahınız kalmaz. Ve yudhilkum cennet ve sizi cennetlere sokar. Cennet diyor. Bak bir cennet demiyor. Cennet, Çok cennet. Tecrimin tahtihel enhar. O cennetin altından ırmaklar akar. Nehirler akar. Ve mesakine fayyibah. Ve oturacağınız çok güzel meskenler, yerler. Fî cennati adın. Adın olan adın cenneti. Ki cennetlerin en e, yüksek olanı endel olan. <gülüyor> Zalik al fozu azim. İşte bu nail olunan ne kadar azim ve büyük olan bir şeydir. Foz insan nail olduğu şey. <gülüyor> ve okra tuhbu Bir de sizin sevdiğiniz daha başka bir şeyler de var. <gülüyor> Nasrun min Allahi ve fethun <Gülüyor> Yadım Allah'tandır. Ve fetihte çok yakındır. inşallah ı Evet. Yine Cenab-ı Hak Tövbe Suresinde Bizlere Şöyle buyuruyor. Allah iştara minel mu'minine enfusehum ve amlar themi bınnl themi cennet. Yıqatılın fi sabilıllahi, fiy ve Allah cennet mukabil olarak, onların nefislerini ve mallarını Allah müminlerden satın aldı. Onlar ki Allah yolunda savaşırlar, öldürürler. Ve öldürülürler de. Va'dan aleyhi hakkan fit tevrati vel incir vel incil Bunlara hak bir olan bir va'd vardır. Bu va'd aynı şekilde Tevrat'ta da ve İncil'de de gelmiştir. Fes tebşiru bi bey'ikumul lezi bu mübayağı ettiğiniz, Allah'la sözleştiğiniz, bu mübayağı biatı müjdeleyiniz. Evet, ayet-i kerimede gördüğünüz gibi bu cihada teşvik ve onun faziletini anlatılmaktadır. Bu tövbe süresinde ayet-i kerime. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu mevzuda birçok hadisleri gelmiş. Az önce buyurduğumuz gibi. Bunlardan bir iki tanesi. Kâle <gülüyor> <gülüyor> Resulü sallallahu aleyhi ve sellem inne fil cenneti mi'etü derece. Cennete yüz tane derece vardır. E'addehallahu <gülüyor> lilmucahidîn Allah Teala bunu mucahitlere hazırlamış. Sadece ve sadece mucahitlere hazırlamış, başkalarına değil. Allah yolunda savaşan insanlara hazırlanmış. Ma beyne'd derecetein kemâ beyne's semâi ve'l ard. Her iki derece arasında arası sema ile dünya arası kadardır. Her iki derecenin arası, Sema ile dünya arası kadardır. Yüz derece, Her iki derecenin arası, Sema ile dünya derecesi arası kadardır. Düşünün. فَاِذَا سَأَلْتُمُ اللّٰهِ فَسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسِ Siz Allah'tan istediğiniz zaman, Cennet istediğiniz zaman, Firdevs cennetini isteyiniz. Fennehu osetu'l cennet. Çünkü o cennetlerin orta olanıdır. Yani cennet aralarında ortasındadır. Cennetlerin ortasındadır. Ve a'lâ'l ve en yükseğidir. Ve fokuhu arşu'r rahman. Ve firdevs olan cennetin üstünde Rahman'ın Cenab-ı Hakk'ın arşı vardır. Ve minhu tefşuru enharu'l-cenne. İşte o cennet firdevsinden cennetin ırmakları ve nehirleri fışkırır akar. Kaynağı orasıdır. Buyurmaktadır Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. selman ı Farisi bu mevzu da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den çok değerli manası, çok önemli olan bir hadisi nakleder. Buyururlar ki, kullu meyyitin yuhtemu ala amelihi her ölü kendi ölümüyle ameli ölümüyle ameli hatmedilir. Yani bitirilir. Sona erer. Herkesin ölümüyle ameli kesilir. Sona erer. اِلَّ الَّذ۪ينَ اِلَّ الَّذ۪ي مَا تَمُرَابِطًا فِي سَبِيلِ Ancak bir kişi vardır ki onun ameli katiyen kesilmez. O da Allah yolunda murabit yani nöbet tebekleyen Müslümanların felakete, musibetlere düşmanlar tarafından istila edilmesine mani olacak, gözetecek murabıt. Allah yolunda murabıt. Bu insanın ameli kesilmez. فَاِنَّهُ يَنْم۪ي عَمَلُهُ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ Sübhanallah, Allahu Akbar. Onun ameli diyor, kıyamet gününe kadar ziyadeleşir, artar, yükselir. Devam eder, bitmez. Ta kıyamete kadar ameli kesilmez. Dikkat edin, şu son cümle çok önemli. وَيَأْمَنُوا فِتْنَةَ الْقَبْرِ Kabir azabından, azabının fitnesinden de, kabirin fitnesinden de emin olur. Kabir fitnesi ona ulaşmaz diyor. Onun ulaştığı dereceyi görüyor musunuz? Birincisi, kıyamete kadar ecri bitmez, ameli devam eder, bir de kabre girdiği zaman herkes kabir fitnesini çekerken o murabıt kabir fitnesinden muaf olacaktır, kurtulacaktır. Bu hadisi Müslüm vermiş. <gülüyor> Tirmizini vermiş olduğu hadiste ise <gülüyor> Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyururlar ki Aynani Lem temes suhun Bu rivayet hasendir. İki göz vardır ki, bu iki göz ateş görmez, ateş ona ulaşamaz, değmez. İlki, ayun beket min Allah korkusundan, Allah'ın ismi anıldığı an, onu her an hatırlaması yüzünden. Ağlayan göz. Göz yaşı döken göz. Bu gözler cehennem görmez. Ve aynun bâtet tehrusu fi sebilillah. Ve Allah yolunda nebette bekleyen murabıtın nebetçinin gözü. Sabaha kadar beklemiş. Hiç uyumamış. Müslümanları bekliyor. İşte bu gözde kat'i sürette cehennem görmez. Buyurmaktadır. Bu galil etmiş olduğu hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyururlar ki ribatı yevmin fi sabilillah, hayrun mine dünya ve mâ fîhâ. Bir gün Allah yolunda nebette beklemek bu da cihat sayılmış. Hayr min dünya ma fiha. Dünyadan ve dünyada aklınıza ne gelirse ne varsa her şeyden daha hayırlıdır. Ondan daha hayırlı katiyen bir amel yoktur. Buna benzer bu mevzuda bir sürü hadisler gelmiş. Bizim bildiğimiz, bizim bilmediğimiz çeşitli hadisler gelmiş. Bir de bileceğimiz bir nokta var. Cihadın manası çok şümüllüdür. Cihad dediğimiz zaman bizler cihad ismini alan Çeşitli durumlar var. Ki aynen de onlar cihat ismini almıştır. Az önce birkaç tanesini zikredebildik. O İslam cihadı o bellidir. <gülüyor> Ki başka milletler de buna emniyet vermiş. Frenkçe buna La Geyh Sacrée, La Geyh Sert diyorlar. Mukaddes Savaş ismini almış. Az önce nefisle cihat, şeytanla cihat, fasık insanlarla cihat, bunları gördük. Bir de büyük cihat var. İslam uğrunda savaşmak, kıta dediğimiz. Bir de bu cihat ismini alan cihatlardan bir tanesi, insanın ilim öğrenmesi. Evet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin gelen hadis-i şeriflerinde kim ki ilim için yola çıkarsa, yola çıkarsa, hangi insan ilim öğrenmek için yola çıkarsa o insan diyor Allah yolundadır. Anlaşılıyor ki ilim de ilim öğrenmek İlim, ilim öğrenmek için ilim ehlinin yanına gitmek onu araştırmak aramak bu yolda kendisini vermek bu da aynı şekilde cihat ismini almıştır ondan sonra insanlara hakkı tebliğ etmek dışarıda gidiyorsunuz çeşitli insanlar var Bunlar İslam'ı öğrenmemiş, bilmemiş, öğretilmemiş, anlatılmamış. İslam'ın ne olduğunu bilmiyor, namaz kılmıyor, şirk işliyor, bidat işliyor, günah, mahsiyet işliyor. Bu gibi insanlara senin emri vil ma'ruf, nehyanil munkar yapman, yani onlara iyiliği emretmen, iyiliği anlatman, yerine göre, onun seviyesine göre dostu vermen, aynı şekilde bu cihada girer. Bunun yanı başında, görmüş olduğum onlardan mükerata karşı, onları elinle, olmazsa dilinle, yine olmazsa en son olarak kalbiyle buz ile, bu da aynı şekilde bu cihatlardan bir cihattır. Yine cihat ismini alan cihatlardan bir tanesi, bazı kardeşlerimizin, insanların fikirlerini, düşüncelerini aydınlatacak, hatalarını tahsiye ettirecek, Onların günlerini borç geçirmelerine mani ettirecek, faydalı hale, semereli hale getirecek çeşitli kitaplar ve eserler yazmaları. Çeşitli kitapları tercüme etmeleri. Aynı şekilde bu bugünkü ismiyle Cihadul Kalem, Kalem Cihadı denilmekte. Bu da cihadın bölümlerine girmektedir. Evet. Buraya kadar cihadın İslam'da onunla müteallık olan hükümlerini görmüş olduk. Arkadan onun İslam'da mevkiini yerini de görmüş olduk. Son olarak da Cihadın fazileti ve ona teşvik eden ayetleri ve hadisleri de görmüş olduk. Yine cihad ismini alan çeşitli amelleri de görmüş olduk. Böylece konuşmamız sona varmakta. Cihad konusunda çok eserler telif edilmiş. Bunları söylemekte fayda var. Mesela, Şeyh Sıddık Hasan Han Khan El Koleji'nin El İbratu Bima Caae Fil Gazvi Ve Şehadeti Vel Hicra Kitabı çok nefistir. İmam İbni Asakir'in El Erbaun fi, Fil Hasli Alel Cihad Cihada Teşvik Etme 40 Hadis Kitabı da çok muazzamdır. Ondan sonra İmamlardan zahit, abit olan el-İmam Abdullah ibn mubarekin Kitabul Cihadı da bu konuda en eski yazılan eserlerden bir eserdir. <gülüyor> İmam İbn Kesir'in El-İctihadu fi Talebil Cihad. El-İctihadu fi Talebil Cihad. Cihadı talep etmekte güç ve gayret sarf etme kitabı da aynı şekilde bu mevzuda çok güzeldir. Küçük Risale olarak mevdudi ile Seyit Kutub'un İslam'da Cihad diye bir risalesi var. O da çok muazzam, güzel hazırlanmış bir risaledir. Tercüme edilmiş sünel hadis kitaplarında Cihad'la ilgili Cihad Bahisleri vardır, kitab-ı Aynı şekilde fıkh sünneye de tercüme edilmiş, fıkh sünneye de müracaat edebilirsiniz. Bu mevzuda mufassar olarak size cihadı anlamak, öğrenmek, ahkamını bilmek için bu gibi kitaplar inşallah faydalı olur. Bu mevzu ile alakalı sizin soracağınız herhangi bir soru var mı? بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وإخرجت الأرض أفقالها وقال الإنسان ما لها يوم إذن تحدث أخبارها بأن ربك أوحالها يومئذ يصدر الناس أشتاة ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شر يره بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا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 القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهل المنفوش فأما ما فقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر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 ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن عين بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصدر بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله موز أخلده كلا لينبذن في الفقمة وما أدراك ما الفقمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أباب ميل ترموهم من سل فجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش إلافهم رفلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو ولا يحفظ على طعام مسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم أوليان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 إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم تبت يداء بي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كتب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحصب في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوب برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر نفاسات في العقد ومن شر حَاسِدٍ إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قُلْ أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسوى الخن الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدَخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهِ إِنَّهُمْ كَانَ تَوَّابًا بِاسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ تَبَّتْ يَدَاءَ بِي لَهَبٍ وَتَبٍ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 قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له قصوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر نفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن